Hala bak çok üzüldüm şimdi ya. Hala hoca çünkü Hiç kesilmedi ki ya. Evet efendim. Hazır mıyız? Ümmet-i Muhammed hazır mı? Ümmet-i Muhammed şükrasını anlattı mı? Anlattı mı size? Anlattım. mı? Ümmet-i Muhammed şükrası, Ümmet-i Muhammed aklıma geldi. Anlattım bunu ver ya. Orta Doğu'da bizim bir bizim bir dostumuz vardı. Kimya bölümünde hafız. Oflu. Bunu bir de Filistin'in arkadaşı var. Muhammed. Yıl sonu imtihanlarına girmişler, <gülüyor> ürdünler oturuyor, ürdüne gidecek. Zekeriye demiş ki, Zekeriye demiş, imtihanlar çok iyi geçti. Ben hepsinden geçeceğimi düşünüyorum ama bir tane gelebilir. Sen evi arar, bildirirsin. Ben telefona çıkarsam sorun yok ürdünde ama annem çıkarsa dersin ki Muhammed'in selam var, ben anlarım. Hadi olmaz ya, iki tane gelirse iki Muhammed'in selam var dersin. Ağabey sonuçlar açıklanıyor. Bütün şeylerden kalmış. Çocuk Bizim Zekerev diyor ki lan ne diyeceğim ya şimdi iki muhamid, üç muhamid, bütün de on iki ders, on üç. Açtım diyor. Söyle muhamid, muhabbet, ümmeti muhamidin selam. Çocuk ben anlamışım. Evet. Bismillah. Radhi esir <gülüyor> Arkadaşlar, şey demedim ya. Hemen birden e, bugün <gülüyor> Gazali üzerine yaptığımız sohbetin ee, üçüncü ayağı üzerine konuşacağız. O da neydi? Gazali'nin dün Gazali'nin biyografisini verdik, aile ee, hayatını verdik, ne tür bir ortamda yetiştiğinden bahsettik ve onun entelektüel, psikolojik kimyası bunların etki yaptığını söyledik. Bugün Gazali'nin yaşadığı biraz daha ilginçti. Yaşadığı tarih bağlamının e, yapısı, siyasi yapısı, ilmi yapısı, e, ondan sonra bu yapının özellikleri ve bunların e, Gazali'nin erdemektir yetişmesinde ve ilmi projelerinde nasıl bir etkisi olduğu üzerine göreceğiz. Hatırlayın Gazali'nin ölüm tarihini 1000 e, e, yaşadığı dönemi <gülüyor> 1058. Bu <gülüyor> çıkarta 1058 1111. Yani 11. yüzün sonu 12. yüzyılın başı arasında yaşıyor. <gülüyor> Bu dönemde İslam dünyasına baktığımızda şöyle kötü bir harita çizelim. Şurası Akdeniz olsun. Şurası Kızıldeniz Hindistan. Şurası İran. Şöyle bir harita düşünelim. Ne var burada? Şurada Gazdeliler var. Şurada Karahanlılar var. Şurada Samaniler ama pardon şurada. Şurada Samaniler var. Şurada Abbasiler var. Şurası Fatimiler. Şurası Bizans. Şurası Endülüs. Coğrafyanın ve bu coğrafyadaki hakim e, güçlerin üç aşağı beş yukarı yapısı bu şekilde özetlenebilir. Şimdi bu dönemdeki siyasi, iktisadi, içtimai, ilmi ve fikri şey yapı nasıl? Ona kısaca <gülüyor> yapalım. <ondan gülüyor> Şuradan başlıyorum. Ha şurada da Oğuz yabguluğu var. Bu yabguluk. Ne demek yabguluk? Yabgu. Eee bir tür ombusman. Ombusmanı biliyorsunuz. Yani Oğuz kabileleri arasında bir ombusman var. Ombusman var. Evet. Ola yabguluk. Han yok. Çünkü anlaşamıyorlar. Bu arayı buluyor. Arayı buluyor. Aralarında bir şey. Ona oğuz yap bulduğu Oğuz zaten biliyorsunuz. Oğuz kelimesi daha önce de bize anlatmışımdır. Ne demek? Oğuz. Biz onu bir kişi zannediyoruz değil mi? Değil mi? O, ok, uz, kabile birliği demek. Zeki çoğu eki, ok. Bak ök anne. Türkçe'de öksüz. Değil mi? Oğuz kabile birlikleri demek. Oğuzcan bunu kabile birlikleri o musmanlığı. Şimdi bu tarihlerde şu tarihlerde İslam dünyasının siyasi durumu şu arkadaşlar Gazbenliler Hindistan'a gidiyorlar oraları fethediyorlar. Onun haricinde İslam coğrafyası küçülmekte olan bir coğrafya. Bu çok önemli. Küçülmekte olan bir coğrafya. Niye? Çünkü 630'da İslam'a başladırsak 1050'ye kadar İslam dünyası dünyanın en güçlü 1050 tarihi çok önemli bakın En güçlü Hatta tek güçlü coğrafyası Çünkü, niye? Çünkü İslam Bu coğrafyayı ile geçiriyor Bütün tezgahlara ekonomik Yapılara el koyuyor Tarıma el koyuyor Bizans'ı Ankara'ya kadar itiyor Sasalileri, Kıbti, Mısır Devleti'ni alıyor, Bizans'ın coğrafisini geçiriyor. Endüstü'ye kadar Hristiyanların Hristiyanların kadim bütün tezgahlarını, bütün birikimini ele geçiriyor. ve Hristiyanlığı Avrupa'nın öte tarafına yani Akdeniz'in Kuzey tarafına itiyor. 1050'ye kadar İslam dünyası e, üretimin üretimin merkezidir şey, ekonomik olarak Avrupa han pazardır. Avrupa'da üretim yok tezgah yok Zaten Avrupa dediğimiz şey bu kıta öyle Hristiyan bir kıta değil Şuraların listel olması 1300'leri buluyor bakın dikkat edin yani Bu baltık ülkelerinin çok geçtir Kuzey Almanya'nın istemi olması çok geçtir 12. yüzyılı buluyor yani Avrupa çok homojen bir coğrafya değil bu tarihte aşağı taraf daha büyük oranda biraz da İngiltere'de bir şeyler var. Buralar bir oranda ham pazar üretim yapan bir yer değil. E hatta inanılmayacak şeyler. Bir tahta parçası bile yüzilecek bilgi birikimine sahip değiller. Büce de sahip değiller. Ama 150 tarihe geldiklerinden. Ee, Haçlı seferleri başlayacak biliyorsunuz bu tarihlerde ve e, yavaş yavaş üretim yapacak bir konuma geliyorlar. Şeyler üretime başlıyorlar. Yani hammadde olmak, hammadde pazar olmaktan çıkıyorlar. Üretim yapmaya başlıyorlar. Dolayısıyla ekonomik olarak toparlanmaya başlıyorlar. Bu sosyal organizasyonlara etkiliyor filan falan. falan. 150 bu aslında son derece önemli. Şimdi Gaz dengelerinin haricini İslam dünyası küçülüyor dedik, Bizans şuraya kadar gelmiş, o klasik İslam coğrafyası küçülmüş burada, Endülüs yarısına yakını kaybedilmiş, tamam. Kuzey Afrika'da berberi kabileler ya da diğer animist kabileler İslam coğrafyasını yukarıya doğru itmiş vaziyette. Gazveliler dediğim gibi hariç. Onlar çünkü Hindistan'ı ele geçiyorlar. Ee, Karahanlı ilk Türk devleti Şimdi ne demek ilk Türk devleti bunu söylemek lazım. Hani Gazveleri de Türk devleti diyorlar. Burada daha önce kurulan birkaç devlet var. Tobuloğulları, Akşikler. O, an, o hanedanın Türk olmasını kastetmiyorum. Tabanı da Türkçe konuşan. ilk devlet. Karahanlı <gülüyor> Samaliler Fars devleti Fars milliyetçisi hakikaten yani yeniden Farsça ilgilenmişler. Ee, ve bunlar Hanefi, Hani Hanefi'liyken Türk <gülüyor> Habibi Samaniler de Hanefi'dir. Ve maturidiler. Yani İranlılar ve Gazneliler, Karahanlılar, Hanefi maturidiler. Bunlar önemli çünkü bunun üzerine konuşacağız. Abbasiler, Adı var, kendisi yok. Büvehiler tarafından yönetiliyorlar. Bu önemli. Büvehiler Şii'dir. Devletin Abbasları kamyonlar Çünkü hanedan olarak bir tarihsel değerleri var. Onu cesaret edemiyor ortadan kaldırmaya. Ama Şii, Büvehi hanedanı Abbasları yönetiyor. Kontrol altında tutuyor. Şurası... Şu coğrafya sünni. bak, burada kalmış. Şu coğrafya tamamen Şii İsmaili. Şu coğrafya, şuraya kadar neredeyse e, Şii ve İsmaili. Endülüs zaten <gülüyor> coğrafyada aktif değil, o kendi halinde olan bir coğrafya. Dolayısıyla Ehli Sünnet ve Cemaat dediğimiz Sıkışık kalmış burada. Kaldı ki e, ab, Sünni'nin merkezi kabul edilen Bağdat, bazı da Şiilerin kontrolünde. Buraya da sızmışlar. Kazar'ın rolünü anlamak için bunu çok iyi bilmemiz lazım. Şuraya da sızmış Kazar şeyler, Şiiler. Fatim'i dailer, davetçiler. Fatim'i biliyorsunuz Cafer e, Cafer Sadık'ın oğlu e, İsmail takipçileridir. Onun onlar İsmaililer denir ve bugün İsmaililik e, mevcuttur hala. Özellikle bu Ahan. Ahan var ya birinci ahani kendisi onlar İsmaili Ve İsmaililerin şeyidir o, o e, Hazreti Peygamber'in soyundan geldiği Hazreti, bu e, İsmail'in soyundan geldiği kabul edilir. Daha üç hafta önce onların İstanbul'da toplantısına katıldım. E, bu coğrafyada Az İsmaili var, Suriye'de var, Lübnan'da var. Irak'ta biraz var ama esas Tacikistan, Pakistan ve Hindistan bölgesinde yoğundurlar. Ee, tabii yani Müslüman elbette o daire içerisinde farklı. Klasik Caferi Şiirliğinde de farklıdırlar İsmaililer. Onun üzerine biraz kuracağız. Şimdi bu İsmaililik son derece önemli bu tarihte çünkü bunlar e, vahyet sürekliliğini buna dikkat vahiyin sürekliliğini kabul ederler. Çünkü klasik sünni türde vahiy bitmiştir. Bakın Şiiliğin Katolikliklere çok benzer bir tarafı var. Katoliklikte, Katoliklikte vahiy bitmemiştir. Papa vahiy almaya devam etmektedir. Kilise vahiy alıyor. Dolayısıyla vahiy aktif bir süreçtir. Şiilikte de ve tabii ki İsmailikte de vahiy sürekli olan bir şey. Fakat burada bir fark var. Katoliklerden farklı bunu sadece seçilmiş bir aile, Hz. Ali ve evlatları e, yapabilir. Yani onların antenleri buna müsait. Öyle diyelim. Uydudan onlar şey alalım. bizimki müsait değil. Dolayısıyla bu e, vahiy sürekliliği bunlara hakikati elde tutma ve öğretme, talim. Onun için Fatimilerin diğer bir şey talimiyle bunlar e, hakikati talim ettiklerini, yani aldıklarını ve e, anlattıklarını bu tanımı yapan dailer. Bu biraz tabi e, felsefi açıdan olaya bakarsak, yeni Platoncu, hermetik, Pythagorean, mistik böyle karışık bir şey var. E, arka var ama o çok önemli değil. Şimdi mesela i̇hvan Safa bizdeki meşhur felsefi hareket. Bu Fatimi e, genellikten gelir. Bunlar e, dailer gönderiyorlar. Şimdi tabi hakikati, elinde bulundurmak arkadaşlar, hakikati temsil ettiğini kabul etmek insana olağanüstü bir moral güç verir. Ve bu olağanüstü moral güç aynı zamanda olağanüstü de bir yetki verir. Yani ben seni öldürebilirim, ben hakikati temsil ediyorum. Sen ise bu hakikate direniyorsun, dolayısıyla seni öldürme hakkım var benim. Fatih Biler'in kurduğu bu dailik sistemi müthiş bir tetiş hareketine dönüşüyor. Bunun zirvesi, burada tam da şu merkezde kurulan Hasan Sabbah ve Haşhaşiler. Haşhaşiler. Bunlar İsmaili'dir. Bu adamlar ee, Ne yapıyorlar? Fatemi'leri temsilen orada e, Sünni dünya, buraya güçlü devlet organizasyonu oldukları için ele geçirmiyorlar fakat içeriden e, gelirler savaşıyla, saldırılar, zorgundan bir tür terör e, yapıyorlar. Zaten değil mi? Hala İngilizce'de e, haşi haşiler, asa, ne diyorlar ona ya? Esasızlığıyla. <gülüyor> <gülüyor> Dolayısıyla Fatimiler diyorlar ki, biz Hazreti e, Peygamber'in soyundan, İsmail'in soyundan geliyoruz. Özellikle Fatimi Halifesi. Ee, doğrudan irtibatımız var. Dolayısıyla Kur'an'ın yorumunda, tefsilinde, dinin yorumunda biz e, hakikati temsil ediyoruz. E, bütün ayrılıklar, bütün çeşitlilikler, bütün farklılıklar bize sorulduğunda biz ona en doğru olan şekilde <gülüyor> cevap veririz. Unutmayın, bakın, Gazali'nin en fazla eser yazdığı konu Fatimi İsmail'i konudur. Batiniler. Bunların ortak adı Batiniler en az 6-7 kitap yazıyor bunlara karşı. Niye batiniye giriyor? Çünkü bunlar dinin insanlara sunulan zahiri tarafının dışında bir ezoterik içsel, batıni bir anlamı olduğunu düşünüyorlar ve bu batıni anlamı da sadece İsmail Hazreti Peygamberin sonundan genel insanları yorumlayabileceğini düşünüyorlar. O yüzden batini deniyorlar bunlara. ehli sünnet şöyle bakar olaya. Vahiy bitmiştir. Hazreti Peygamber vefat e etmiştir. Hazreti Peygamber'in mirasçıları alimlerdir. İlim yeteneği olan ve belirli bir eğitim alan herkese açıktır. İster köle olsun, ister Türk olsun, ister Arap olsun, ister Çerkez olsun, ister Kürt olsun fark etmez. Eğer belirli bir e, kognitif yeteneği varsa ve belirli bir eğitim görmüşsen bunu alır ve ne yapar? Kur'an-ı Kerim'i yerine, Kur'an-ı Kerim'e yerine ikam edilmemesi kaydıyla yorumlar. Dolayısıyla İslam önü açık bir dindir. Ulema devamlı onu yorumlar. Her yüzler göre, her döneme göre. Burada vahiy sürekli ama kapalı bir din var. Çünkü niye kapalı? dini sadece belirli bir aile. Kozmik, ilahi seçilmiş bir aile e, zimmetindedir. O yorumlar. O hatta <gülüyor> kapalı. Ve yorumladığı din de halkın bildiği din değildir. Çünkü ehl Sünnet böyle bir şey kabul etmiyoruz arkadaşlar. ehl Sünnet, beni seni bağlayan dinin ezoterik tarafını kabul etmez. Ben buraya dikkat edin. ehl Sünnet ezoterik tarafı kabul etmenizi demiyorum. Çünkü irfan, tasavvuf, dinin ezoterik tarafıyla, ezoterik tarafıyla ilgilenir. Ama bunu kamusal alana taşımaz. Yani biz hiçbir zaman bir tasavvuf öğretisiyle hukuk yapmayız. Niye? Çünkü hukuk, Kamusal alanı belirler, ortak bir yapıya dayanması lazım, bu da kişilerin ezoterik batini yorumları olmaz, nedir nazari, onun bizde nazar farzdır. Şimdi buraya çok dikkat edelim, ben İran'da yaptığım konuşmayı internette var demiştim, orada okursanız orada da söylüyorum, bunu İran'dan söyledim. Şiilik ve sünnilik basit bir mezhep olay değildir. Öyle olsaydı Hanefiler, Maturiler, ne bileyim Eşairiler, Şafiler gibi olurdu. Varlığı yorumlama biçimidir. Metni yorumlama biçimidir. Bir metin okumak biçimidir. Bir metni kaç türlü okurdunuz? Ben Bunlarla bahsettim ha. Üç türlü okuyabilirsiniz. Bir, zahiri literar anlamıyla okuyabilirsiniz. Zahirler Özellikle Endülüs'te sonra Kuzey Afrika'daki zahiriler, i̇bn Hazm. Meşhur alim, ya ezotelik batini okuyabilirsiniz, Şiiler, ya da insan aklına ve kognitif yapısına dayanarak okuyabilirsiniz, Sünniler. Oysa Sünniler gerçekçidir. Sünniler literar okumayı reddetmiyor, ezotelik okumayı da reddetmiyor, tekrar ediyorum. Sadece onu toplumun hayatına yönlenecek şekilde kullanılmasına karşı çıkıyor. Sen Kur'an-ı al, oradan ezoterik anlam çıkart. O seni bağlar ama beni izah edemezsin. Diyemezsin ki sen de böyle inanıyorsun. Hayır. Benim aklıma itaat edeceksin. Senin ezoterik çıkarımların farklı olabilir. Benimki farklı olabilir. Ben farklı rüya görürüm, sen farklı rüya görürsün. Senin gördüğün rüyayı ben hakikaten nereden bileyim? Ya sallıyorsan? Kognitif okumayla zahiri okuma anlatır Kognitif insan aklı demek. Diyorum, biliyorum, Tamam. Zahiri. Zahir bir sadece Kur'an'da ne diyorsa, Tanrı'nın eli diyorsa, Tanrı elidir. Hiç onu yorumlamıyorsun, Tanrı'nın eli var, Tanrı'nın ayı almak, bir karar okumak. Tamam mı arkadaşlar? bu kadar takip edebildik mi? Çok karışık anlatmıyorum, çok felsefi bir şey değil mi bu yani? İlk dersten sonra bunlar hafif leblebi. Yani, evet. Şimdi... Hmm. Ee, bu siyasi küçülmenin yanında, İslam dünyasının durumuna bakın. böyle parça, Zihni olarak da parçalanmış. Entelektin olarak parçalanmış. Tabi tabloda gözüktüğü gibi de içinde, durduğu gibi durmuyor arkadaşlar. Ehli Sünnet de kendi içerisinde Parçalanmış vaziyette. Yani biz bugün dört mezet diyoruz. Fıkıhta, itikatta iki mezet diyoruz. Bu tarihte yani şu 10. yüzyılda 11. yüzyılda ne kadar mezhep var biliyor musunuz arkadaşlar? Şu en az 500-600 tane itikadi mezhep, en az 1500 tane fıkhi mezhep var. Çünkü her şehrin müftüsü kendi fetva veriyor. Bunlar mezhep. Büyük bir keşmekeş, büyük bir karmaşa var. İç çatışma var. Var. İç çatışma olunca güvenlik sorunu var. Ee, ...insanlar yarının öngörecek şekilde yaşayamıyor. Büyük bir kaos ortamı söz konusudur. Okursanız de, tarihte bunu görürsünüz. Tabi bu ...devletler devası gelişenliklerde e, unutmayın büyük imparatorluklar hep iktisadi sorunlar yüzünden kurulmuştur tarihte. Roma döneminde, Osmanlı döneminde. niye? Cengiz imparatorluğu niye? Çünkü bu bölünmüşlükler bir süre sonra Özellikle e, tüccar sınıfta büyük bir memnuniyetsizlik yaratır. Nedir o memnuniyetsizlik? Şimdi düşünün. E, gümrük verginiz var. Malların güvenliği sorunu var. Şimdi burada Abbasler'den geçiyorsunuz. Samane'ne gümrük vergisi, Geçizgan'a gümrük vergisi, Karan'a gümrük vergisi, Çin'e gümrük vergisi. Mal, Mal, Mal bitti. Tabii bu çok basit bir şey gibi geliyor ama bu böyle. Onun için tüccarlar büyük imparatorlukları finanse ederler. Asur tüccarları Asur imparatorluğunu finanse ettiler, Pers tüccarları Pers imparatorluğunu finanse ettiler, Göktürk imparatorluğunu ee, Solt tüccarları finanse ettiler. On Soltlar Türk değildir. Moğol imparatorluğunu Müslüman tüccarlar finanse ettiler. <gülüyor> Cengiz Erges kızı ya da <gülüyor> Cengiz imparatoru Müslüman tüccarlar. Başka çaresi yok. Binlere bölünmüş. Efendim. Peki. Efendim. peki e, <gülüyor> Sultanın mesela fermanı da ayrı bir e, fetva olarak mı değerlendiriliyor yoksa hani bu bu kadar meselenin içinde? Şimdi sultanın fermanı tabiri Hı. henüz bu dönemde çok belirleyici bir şey değil. O ferman işi Torul Bey'in 1055'te Bağdat'a girmesiyle ortaya çıkan bir şey. Ha? onu anlatacağım şimdi daha gelmedim ona. Az bir şey var. az bir şey var evet. Şimdi bu kaos içerisinde arkadaşlar, dediğimiz gibi. Siyasi olarak e, hem dışa karşı sınırlanmış, küçülmüş İslam coğrafyası, e, iç bölümünde iktisadi yapı darmadağın olmuş, Avrupa'da, o sonra da yükselişle işin garibi, toplumsal yapı birbirini öldürüyor insanlar. Fikirleri üzerinden birbirini öldürüyorlar. E, onun ilmi fikri, yapı son derece bulunmuş vaziyette. Böyle bir İslam coğrafyası ile karşı karşıyayız. Bu dönemde hocam. bir olay buluyor hocam. Lütfen. Yani soru sorabilirsiniz, rahat olun. Yani. Toyun diyor ki hocam, tam bu sırada diyor, Şiilerin nüfusu diyor, Sünnilerden çok faz, fazla diyor. Evet, doğru. Yani... <gülüyor> Çünkü bunların hepsi Şii, şurada. Hep şi. şurada da Şiiler var, burada da Şiiler var. Şiiler güçlü, Fatih'in demliği çok sistematik bir devlet. Ezher'i onlar kuruyor. Ezher sonra da Sünnileşiyor. Ve büyük okullar kuruyorlar. İlmi hareketleri de çok güçlü. Bakın çok büyük ilim adamları yetiştiriyorlar. E, meşhur e, Hakim izleyici i̇bn Yunus burada yaşıyor. İbn-i burada yaşıyor. İbn-i ismini biliyorsunuz. Buradan Hasretin Tusi daha sonra geç dönemde çıkacak ortaya. E, İsmailler de acayip e, e, entelektüel faaliyet yapıyorlar. Çünkü çok sistematik devletler ve inanç düzeni üzerine kurdukları için çok hiyerarşik, çok sistematik ve çok Şedit bir yapımları var. Hiç düşünsenize işte, görevini başaramayan intihar ediyor, otomatik olur. Yani müthiş bir eğitim veriyorlar. O haşhaşili de onun için çalışıyorlar esasda. Evet. Eylem yapmak için. Ya düşünün bakın ileride bu haşhaşili gele bitmiyor yani. Fahrettin Razi büyük alimimiz 16 yıl öğrencisi olan adam İsmail'i çıkıyor ya. Etçanında tutuyorlar tabii. Bir şeyde, Eee Nedrûn'un Buhara'da bir vaazda eleştiriyor batıleri hemen emir geliyor. Öldür. Jatırıyor hocasını ya. 16 yıldır talebesi, çekiyor bıçak. Fakat hocası ya kıyamıyor. Bir daha konuşmuyor ama konuşursan ikinci şansı gibi. Adam şaşırdı 16 yıldır mecbur bilmiyor ki ibadeti su gibi. Her şeyi saklıyor ya. Haşhaşla böyle takiye yapıyor. Bu tipik bir örnektir. Arkadaşlar. Bugün İran bundan farklı bir şey yapmıyor. Onu da size söyleyeyim. Hocam bir de şeymiş yani öldürdükleri adamın yanından kaçmıyorlarmış. Ölüme gidiyorlarmış yani. Gider. Hiç acım yok. Yani Ölüme gidiyorlar. Niye? Bakın arkadaşlar. Hakikati <gülüyor> elinde tutan halife sana emrediyor. Ya bana peygamber emredecek. Kim öyle emretmez Aziz Peygamber biliyorsunuz. Peygamberin meşhur Bediye Savaşı hikayesini biliyorsunuz. Sahabenin bir tanesi atlıyor. Böyle. Ee, şey gibi don donkişot gibi Hazreti Peygamber ne yapıyor? Salatlık yapma diyor. Evet şehir, şehadet önemlidir ama önemli olan yaşamaktır diyor. Daha önemli yaşamaktır. Niye? Daha yaşarsan bir sonraki canına katılacaksın. Akıllı. Ya, ya Peygamber hakikaten yatırsa bizim temam böyle de, İnsan gibi insanlar. Ama mübareği yok. Ne negatif ne pozitif anlamda mübareği yok adamda. İnsan gibi yani. Bunlar öyle değil bunlara halife emrediyor. Kardeşim, halife ya, tanrıyla temas kuramadan adam. Vahiy geliyor adam. Tamam mı? Bu adam sana diyor ki, bu hakikat, git öldür. Ne Allah söyledi? E, ne yapacaksın sen daha? <gülüyor> ya anın lafını ne hafif söyleyeceksin. Biliyor musunuz Biliyorsunuz da yani ben yine anlatayım. <gülüyor> Temel yolda giderken arabasıyla birazcık alamıyor. Araba uçuğundan aşağıya Temel'de Can abi zıplıyor, uçuranın tam kenarında bir şeyi, dalı yakalıyor. Küçük bir dal. Ondan sonra yukarı çıksa çıkamaz tam ortada. Aşağıya inse bakıyor, durum kötü. Başlıyorlar. daha Kimse yok, kimse yok. Bağır, bağır, bağır, bağır, bağır. En sonunda bir ses. Ey Temel, ben senin tanrınım. Kendini bırak. Ben seni koruyacağım bir bakıyor. Başka kimse yok mu? Başka kimse yok mu? <gülüyor> <gülüyor> <Şimdi, Aşağı gülüyor> <uçurmadım abi. gülüyor> Tanrımalı yemiyor yani. Şimdi bunlar öyle yapmıyor abi. Doğrusu doğrudan gidip kendini öldürüyor, feda ediyor. Çünkü adam garanti almış. Bunu çok dikkat etmektedir. Şimdi tam bu tarihte daha, daha önce daha doğrusu Şurada 960 <gülüyor> bir olay vukulu buluyor, Oğuzca 960. Arkadaşlar. Dukak. Diye bir vatandaş var. Bu, Genelkurmay Başkanı. Yavgoyla ters düşüyor. Tamam mı? Ve e, kendisine bağlı kabilelerle ve ordu birlikleriyle İslam tarifesine giriyor. bir bir kaçıyor yani. Ve bunun oğlu Selçuk, onun oğlu da Tuğrul Bey, Çağrı Bey, bunun e, çocukları var. Başka da yani bizim tarihte önemli olan da. ve Çağrı Bey çok önemli. Tuğrul ve Çağrı. Tuğrul şey, abi Çağrı kardeş. Bunlar, İslam tarihinin iki büyük kahramanı aslında da bilmiyoruz biz. Yani şimdi hiçbir Arap olma Tuğrul Çağrı demiyor. Fakat bunlar olmasa, ben bunu söylemiyorum bak, Arap milliyetçi revine Selçuklara Türk demek istemez. Türk deyince Osmanlı yandımlar. Selçukları ayrı bir şey olarak, kategori olarak görürler. Çünkü Selçuklar olmasa şu coğrafyanın hali çok kötü olacak. Şimdi biraz sonra anlatacağım. Selçuk, e, Dukak, e, işte oğlu Selçuk aşağı iniyor. Ve burada şu kararlılar, Gazineler ve Samanilerin ortasında e, kalıyorlar. Cenk şehrine iniyorlar. Cenk, Cenk şehri var bunda. Ve burada iki sene önce buldular. Yaptıkları ilk camide de buldular. İlk Selçuklu camisinde buldular. Burada <gülüyor> bir süre e, duruyorlar fakat çok e, taze bir güç oldukları için rahatsızlık yaratıyorlar. Gazileriler, karanlar, samaneler. Düşünün şimdi şurada 10 bin kişi yürürsek ne olur? Bütün Alman devleti telaffuz <gülüyor> Ne oldu? E, düşünün şimdi 100.000 insan, 400.000 insan olduğunu söylüyor. Aşağıya 400.000 insan tabii hem rahatsızlık yönetiyor hem de bir hesap ortaya çıkıyor. Karanlar diyor ki bize hizmet edip, 400.000 insanın 100.000 oldu çıksa, asker çıksa bunları tarman ederler. Gazetelerde diyor ki yok, bize hizmet eder. bize, böyle bir kaos ortamı. Ee, bunlar henüz daha Müslüman değil. Değildir. Değildir. Turbi <gülüyor> Bence Türk tarihin en önemli adamlarından biri. Çok zeki bir adam. Okuma yazması yok. Ama çok zeki bir insan. Bütün divan toplantısı yapıyor. Diyor ki arkadaşlar yukarıya çıkamayız. Bunlara kabul ettik. Yeni geldiğimiz dünyada var olmak için Bunların değer dünyasına tabi olmamız lazım. Böyle iki arda bir yerde kalamayız. Müslüman olmak zorunda istiyor. Stratejik bir kararı Müslüman. Bir kararı alıyorlar. Tamam politikal. Dikkat edin. yani ara Şimdi e, bizim özel Kemalist mümniyeti şeydir. Efendim Türkler e, Müslüman olmadan önce araştırdılar. En uygun mezhep bize hangisidir? <gülüyor> e, Mahturilik. İşte Türkler kurdu. İmam Mahdi Türk. Sanki çok umurundaymış. Hanefilik. Hanefilik. Hanefilik. Türk değil o Fars. İşte ondan sonra dediler ki tamam, bizim mizacımız yani öyle alakası yok ama o kuvvet falan bilmiyor ki. Niye Hanefi'dir Türkler? Niye maturidir? Çünkü geldikleri coğrafyada Karahanlar, Gaziler, Samanlar, Hanefi maturidir onlar. <gülüyor> Bu kısmı basit. Ediyor. Onu görüyor. Ha mizacı denk geliyor. Gene e, peki Alevi Türklerin ne yapacaksan? Ya, Şiilik de Türklerin belasıdır dünyaya. İran Şiidiydi ki. Samanlar Şiidiydi ki. Hanefi maturiddi. İran'ı Şii ama Türkmen neredir? Ve ben size bize söyleyeyim Şiilik bir Türk projesidir. Hala göreti. <gülüyor> Alevin nüfus bizim 6-7 milyon. E, Azeriler 33 milyon. İran, yani sadece... İran yarısına ya İran'ın hesabına fazla, hesabına evet. fazla. Hepsi ama bunların Şii ve bu Şiilerden İran'la ne ne Neyse, Müslüman Müslümanım. Tuğrul Bey ve e, Tuğrul Bey'in komutasındaki heyet kararı ve bütün o 400 bin insan eskiden bir tabir vardır. Bey'in dini, boyun dinidir. Tuğrul Bey Müslüman olunca ve beyler Müslüman olunca bütün anti-Müslüman kabiliyordur. Onun için Türk iman, imanlı Türk tabiri çıkıyor ortaya. Farsça, bu da Türkmen oluyor. Türkmen buradan geliyor, iman eden Türkler. <gülüyor> Ama niye özel bir ad veriyorlar bunlar? Çünkü çok büyük miktarda birden Müslüman oluyorlar. Yani öyle tarihte değil diyelim, Torul Bey Müslüman oldu, Beyler Müslüman oldu, her birimizin bir ay içerisinde bir milyona yakın insan Müslüman oluyor. Bu büyük bir rakam o tarihte. Ya onun için ya Türkiye imanı Türkler falan böyle bir şey geliyor. Şimdi Torul <gülüyor> e, Bey. Müslüman olduktan sonra tabi Tabi Turu Bey çok zeki, çoban ama Burada oynamaya başladı. <gülüyor> arkadaşlar büyük bir güç var Burada hmm. oynamaya başladı. Buru rahatsız ediyor insanları Ve üzerlerine ordu gönderiyorlar Bunlar çöle çekiliyor Turu Bey önce çok ilginç bir karar alıyor arkadaşlar 1020'lerde Çağrı Bey Bu da çok büyük bir komutan, bunlar abi kardeş Turu Bey devlet yönetiyor, bu ordu komutanı, genel komutan Büyük bir şeyle 5000 kişilik bu kuvvetler Azerbaycan üzerinden şeye geliyorlar, Anadolu'ya. Vatan arıyorlar kendilerine. 1020 lerede. Vatan arıyorlar. 5 şey Van civarına geliyorlar, Ahlat'ta bir Bizans ordusuyla savaşa tutuşuyorlar, yeniyorlar. Neyi Anadolu'yu nereden biliyorlar? Şuradan biliyorlar. Daha önce Abbasi ordusunda savaşan oğuzlar bu cephelerde Geri döndüklerinde buradan bahsediyorlar. Yani bir bilgi, şifayı bilgi var. Çağrı tekrar dönüyor. Torun Bey diyor ki, burası bize çok uygun. Orta Asya'yı yandırıyor. Bozkır. Ve orada savaşanlar da, hanımlar kusura bakmasın, kadın kırıklı savaşçılar. Yani Eskiden tabii savaş bedene dayandığı için kılıç sanacak. Erkek kişi yani, ayılık kişi yani o anlamda. <gülüyor> Bunlar, biz aslında askerlerle savaşamıyor bile biz bunları yeneriz diyorlar çünkü bunlar kuvvetli. Ve hakikaten şeyler, Torun Bey ve Çağrı Bey asla değişimi düşünüyor bu büyük Şeyle. nüfusla. Nüfusta. <gülüyor> Oraya batarya edilecekler. Fakat Gazneli Sultanı Sultan Mesut e, Bir problem dolayısıyla çok kızıyor ve evet. ordusunu toplayıp 1040'da bunlara saldırıyor. Bin Bu önemli. Bin kırk. Danla büyük bir savaşa tutuşuyorlar. Torun da istemiyor savaşı. Çünkü emin değil kazanıp kazanmayacağından. Ama Mesud'un ordusu büyük bir ordu. Tecrübeli bir ordu. Hindistan'da savaşmış. Istemiyor savaşmayı. Korkuyor. Ama büyük bir tabi tabii göçeli oldukları için bunlar Gaziantep ordusu üç saat içerisinde yok ediyor. Meşhur Danla Rakan savaşını kazanıyor. Bandaga savaşları kazanır, kazanmaz. Kim önce Turun Bey'e gidiyor? Biraz önce söyledim, tüccarların hepsi. <gülüyor> ni buluyorlar onun şahsında? Büyük bir devlet kurulursa rahatlayacağız. İki, İranlı bürokratlar, Müslüman bürokratlar. Bakın, bürokrasi çok önemli arkadaşlar. Bir milletin bürokratları varsa o millet yıkılmaz. Bak, e, Sovyetler yıkıldığında yani zannettik Ruslar gitti, ne dedi? Şey? Süleyman Demirel, Süleyman Demirel'i sevmesiniz ama çok akıllı bir adamdır. Ne dedi? Birokrasi yıkıldı mı? Ordu yıkıldı mı? Yok, o zaman hiçbir şey yıkılmamıştır bak dedi. <gülüyor> hiç <yıkılmamıştır>. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Doğru diyor. Doğru diyor, Birokrasi çok önemli. Müslüman birokratlar Ve çok ilginç, Samani birokratlar özellikle, İran birokratları İslam dünyasında birliğini sağlamak istiyorlar. İlginç bu ülkeler de Fars. Ama samanları diyor ki şu Sünni İslam dünyası orta. Niye? Bunu ne sağlıyor? Ha, o sırada Abbasi'nin gizli bir mason teşkilatı gibi bir örgüt kuruyorlar. Fütüvet teşkilatı. Fütüvet teşkilatı daha sonra bizde ahliye dönüşecektir. Tabi. Fütüvet teşkilatı Sünni dünyayı kurtarmak için Abbasi halifesinin örgütlediği bir Ahliler, Sufiler, bak böyle entelektüeller, entelektülerden bulunmuş. Bir bürokrat, bürokratlar. Bunları örgütlüyorlar. Sünni dünyayı nasıl toparlarız? Bir mason teşkilat, gizli bir teşkilat. Ve bunlar her tarafa yayılmış. Dolayısıyla Samanilerde, Gazilelilerde ve Kara fütüvet mensupları var. Yani bu teşkilata mensup insanlar var. Derin sünniler bunlar. Derin devletler, derin sünniler. Ve bunlar... Tolun Bey'in gizli teşkilat olmadan olmaz. Seçkinler yapar her şeyi. Hazreti Peygamber etrafında yüz bin sahib var. Onun ancak 40 tanesi işi götürüyor. Bir milleti seçkinleri olacak. O yüzden dikkat edin. Her savaşta seçkinlere yüklenilir. Mao İtalya Savaşı'ndan sonra savaşı kazanınca Uygur bölgesini nasıl ele geçiriyor biliyor musunuz? Bir uçak gönderiyor. Uygur ileri gelenlerini Pekin'e davet ediyor getirmek için. Uygurlarda saf bütün devlet erkanı, genel kurmayla şu bu 40-50 kişi biniyor havada uçuruyorlar uçağın. Zaten onun için göndermişler. Devletin eee gidince Uygurlar saf kalıyorlar ortada. Bu çok önemli bir şey. Eee Osman Gazi ne? Osman Gazi genel kurmay başkan olmasaydı buradaki eee Çobanoğulları devletinin devlet kurabilir miydi? miydik? Adam genelkurmay başkanıydı orada. Dolayısıyla bürokrasi çok önemlidir. Biz bürokrasiye çok hakaret ediyoruz. Lan bu bürokrasi. Ama devletidir zaten. Devlet yani bir bürokratı bırak devlet kurar. Adamın işi o. Ha devleti de yavaşlatırlar. Doğru. Yani bir denge işi bu. Dolayısıyla buradaki bürokratlar arkadaşlar hemen Turul Bey'in etrafında toparlanırlar. Turul Bey çoban okumayız mı Bilmiyor. Bir savaş kazanıyor, o gün sultan alem, dünyanın sultanı ilerledir. O alemin ne olduğunu bilmiyor ki, bunu kim yapıyor, etrafında bürokratlar ve Tüccarlar hemen o teşkilat Diyor ki arkadaş, taze güç geldi İslam dünyasına. Bunlar, e, çünkü okumayız ve bilmeyen topluluk, buradaki tartışmaları bilmiyorlar, Şiilik mi, Sünnelik mi, Muhteziliği mi için, Türklerin hiç, bu çok önemli avantaj Türkler için. Hiçbir tartışma vaveleri yok. Sıfır. Sıfır. Ve dolayısıyla ne öğretirsen <gülüyor> ona, ona sahip çıkacak ve sahip çıkıyorlar. Tuğrul Bey e, hızla buradaki bütün şehirleri ele geçiriyor. Karanoğlu'na bir kazdı hızla ama. Ve Nişabur'a giriyor. Nişabur'u hatırlayın. Kimdi Nişabur? Gazali'nin Gazali Gazali Cüveyni'den okuduğu yer. Nişabur'a geliyor. Diyor mu? E ulağın üstü zeki bir adam. 73 yaşında uzun yaşamış. Uzun yazamak nadiedir o dönemde. Nişavur'a i̇şte girdiğinde ne yapıyor? İşte Cengiz'den farkı bu işte. Cengiz bunu yapamadığı için e, her tarafı yaka büküyor. Kadı'yı çağırıyor. Davet ediyor. Büyük bir edepler. Müslüman tabii ama Müslümanlığı öylesine yani. Bilmiyor nedir Müslüman. Kadı diyor. Bu çok önemli. Bunu Bartolt ve şu Rus Türkolog söyler Türkler diyor. Oğuzlar, koyun gütme sanatını insan gütme sanatına çevirdikleri için başarılı oldular. Diyor ki, biz çoban bir mümmetiz. İnsan nasıl güdülür bilmeyiz. Bize bunu öğreteceksiniz diyor. Yani cahiliğini kabul ediyor ve ilme teslim oluyor. Yani ilme teslim oluyor. Bana öğret diyor. Nasıl yöneteceğim bu ülkeyi? Ve inşallah lastik yapılıyor. Teşkilat kuruluyor. Ve Tuğrul Bey hızlı bir şekilde bu yönlendirmesiyle 1055'te Bağdat'a giriyor. Güveyleri tahrip ediyor, Abbas İlahi kurtarıyor. Şimdi şunu yapabilir Tuğrul Bey, Halifi'ydi kaldırır, kendisi Halifi olabilir. Tekrar yapmıyor, öğretiyorlar ona, bilmez onlar, nereden bilsin? Bu havaya girdiği zaman Cengiz Han camiyi şey, saray zannediyor. Minberi de taht zannediyor, salak, çıkarıyor da artık bura merak etmeyin benim. Gönlendiren de yok ama Torun Bey öyle değil. Torun Bey ne yapıyor? Teşkilata diyor ki, halifeye gidin, büyük bir tören düzenlesin. Halkın önünde halifenin önünü yapacağım. Halife ondan genç. Ona itaatlerimi bildireceğim. Ama biz çadırın içinde ticaret ediyoruz. <gülüyor> Ve geliyor hakikaten büyük bir tören yapılıyor. Halkın önünde halifenin elini yapıyor. itaat ettiğini Ben <gülüyor> birden halife o bitmiş sonra ilafet Abbas Gave'de Moğollar gelinceye kadar tekrar Canlanıyor. Ama sarayın şey, içinde de bir anlaşma yapıyorlar. İlk, bu birazdan handikap bir durum. Dinle devlet de ilk defa burada Fetva ile ferman burada ayrılıyor işte. Kim sormuştu? Diyor ki ben, Devleti yöneteceğim, sen de din işlerde siyasete karışırsan götürürüm seni diyor. Çünkü oldu. noktum. Tamam. Dolayısıyla ilk defa burada ferman Fetva ayırmıyor. Bu meşhurdur bakın Cüveyni e, Şeyler Alparslan'da takıştığı zaman da aynı şeyi söylüyor. Ferman senin, fetva benim diyor, ne konuşuyorsun diyor. Sultan Alparslan Ramazan bayramının girdiğini ilan ediyor sormadan alimlere Cüveyni'yi reddediyor. Büyük bir gerginlik oluyor Cüveyni'te. Tev gibi bir haram tabi. Saraya gittiğinde öyle diyor. Fetva benim, ferman senin. İşime karışma diyor. Ben senin işine karışıyor muyum? Haklısın diyor. Abbasın. dedi, derdi sanki. Haklısın efendim diyor. Alt ettik. Tekrar ilan ediyorlar. Çadırla anlaşılıyor. Ve bunu şey anlatır. Biruni çok güzel anlatır bu hadiseyi. Nasıl Tundey giriyor ve dinle devlet işleri bir ayrışmaya giriyor. Bunu çok güzel anlatır. Evet. Şimdi bu olay bilir. Eee Papa arasında bir şey var mı? Bir benzerlik yok. Hiçbir benzerlik yok. Hani papa, bir... Kaiser Kayseri, Kayseri diyor? Yok yok. Onlar. Dini otorite, siyasi otorite. Biz de biz de öyle değil. Biz de değil. Evet şimdi Tuğrul Bey Abbasi meselesi İslam dediniz. <gülüyor> Bakın, Selçukluların bütün amacı İslam devleti. Bütün amaçları İslam devleti. Bütün amaçları Fatihli devletini ortadan kaldırıp, burayı tekrar sömüleştirmek ve Sünni İslam devletini kurmaktır. Bütün amaçları budur. E, tabii burada bir problem var. O da şu, e, Oğuzlar ne yapacaklar? E, bir milyona yakın etrafında insanlar, onları Alburay gönderiyorlar. Bilerek. Çünkü Oğuzlar göçebe, paldır güldür adamlar. Üretim nedir bilmezler, şeyi nedir bilmezler. Halibeli'ye gidiyorlar, ne var ne yok, damlı dağın ediyorlar. Bilmiyor ki adam. Evi görüyor, yıkıyor, çeşmeyi görüyor, ne yapıyor adam. Cengiz <gülüyor> <gülüyor> şey, An'ın meşhur bir sözü var. Diyor ki Cengiz An'ın manyak mısınız? Toprağın nefes almasını niye engelliyorsunuz? Nedir bu evler? Yıkın. <gülüyor> <gülüyor> Toprağın nefes almasın. Su kanalları yapıyorsunuz, ya suyu bırakın aksinde. Suyu niye engelliyorsunuz? Geçeli adam bunu anlamaz. Bunlar ne var, ne yapıyorlar, talife diyor ki, Tur bunları engelle diyor ya, bu şehirleri mahvediyorlar. <gülüyor> o da diyor ki, açlar, aç insan dinlemez diyor. ve Dolayısıyla Anadolu'ya yönlendiriyorlar, bütün şey, Oğuzları. Niye orası Gayrimisli, Bizans? <gülüyor> <gülüyor> ne yaparsa <ne> <gülüyor> Çok entesandır bakıyorum. 1055 o kadar hızlı ilerliyorlar ki izni 1075'te ele geçirip başkent şey yapıyorlar. Yine Yerusalem. Yerusalem. Tabii 1075 ya da 1085 var mı internet olan? Şimdi yanlış yap atmayayım ben. 1085 olabilir. İzney Süleyman Şah ele geçirip Seçuk'ta kuruyor. O kadar hızlı gidiyorlar. Hatta Afşin diye bir adam var. Bin doksanda Umur Bey, İzmir'de gemilerle. Afşin'le insan arkadaşım var. O da o manyak var. <gülüyor> <gülüyor> Isimler. Ha? Haç, baktınız mı internetten? Bakıyorum ya. Bin Umur Bey, İzmir'de gemilerle nerelikler lazım? Tabii savaşıyorum. Zaten hemen de eee bin biliyorsunuz Haçlı savaşı başlıyor. Bin yetmiş lirada. Haçlı, Haçlı'dan yapıyorlar. Şimdi ise Afşin bu var ya bu deli bir adam. 500 kişiyle ta Kadıköy'e kadar geliyor. Yani köprü olsa kaç şey istiyor? Böyle edilsem ben var yani. Neyse, burası bizi ilgilendirmiyor <gülüyor> şimdi. Ne yapıyor Selçuklu Devleti? Selçuklu Devleti, daha önce de söyledim, Bir Türk-Fars Birlikteliğidir. Esas ihtimali. Çünkü Araplar ortada yok. Türkler, pratik devlet ve savaşçı yetenekleriyle Farsların diplomatik ve devlet yönetimini birleştiriyorlar. Sultan Türk, Sadrazam Afars. Nizamülmülk, dikkat edin Hasan Sabbahlısı'na var arkadaşıdır. Rivayet oldu ki Gazali'ne de arkadaşlar. Çok net değil ama Hasan Sabbahlı arkadaşıdır. Pardon, Gazali'ne yani. affedersin, Ömer Ayyem'le yani. çok özür dilerim, Ömer Ayyem'le. Ve zaten Hasan Sabah'ı affetmeyemizi anlıyor ki diyor, Türklerle işbirliği yaptın diyor sen. Tabi bu, bugünkü anlamıyla ırkçı değil de yani yabancı bir güçle işbirliği yaptın, o yüzden öldürüyorlar bunu. Ee, şey, Tuğrul Bey hemen diyor ki ilk şey, tabii Tuğrul Bey'in demiyor ekrafındaki o bürokrasi. E, önce devletin birliğini sağlayacağız diyorlar, devlet. Birinci şey diyor, Türklerin İslam tanını getirip, İslam medenini getirilen şey devlettir sapruluyor adamlar. Yani her, her milletin bir saplantısı var. Dedim ya. İbraniler tapınak sapruludur. Herde tapınak, tapınak, tapınak. Türkler de devlet, yine devlet kurarlar. Hemen önce devleti kuracak, kuruyorlar. Merkezi bir devlet kurarlar. Bu iyi mi, kötü mü, alibi konu ama merkezi bir devlet. Bütün otoritenin saray ve içindeki bürokrasinin elinde toplandığı Dolayısıyla merkezi bir devlet kurunca çevreyi bu merkeze göre, merkez, bu merkez çevre ilişkisi çok önemli, bunu ilme uygulayacaklar çevre. Sistemi bu şekilde kurdular. Bu tabi eski Türk, Göktürk devletleri neyin bir devamı. Bunu İran sistemiyle araya işte tarım, tüccar, zanaatkar gibi şeyler de koyunca o nizam mümkün siyaset bahmesindeki yapı ortaya çıkıyor. Merkez çevre ilişkisine göre örgütlenen bir devlette en önemli şey bu devletin zalim bir devlete dönüşmemesi hukuktur arkadaşlar. Onun için Selçuklar, Atis Selçuklar diyebiliriz hukuk işine atıyorlar. Hukuk işine atmak demek iki anlama gelir. Bir halka Öngörülebilir bir hayat sunmak, öngörülebilir. Bu çok önemli bir kavram. Yani önünü görecek. Belli bir okula göre yaşayan insan önünü görür. Yarını görür, öbürünü görür. İkincisi, bu ön, e, sistemi uygulayacak. Bir, hukukçular yetiştirmek. İki, e, iç güvenliği oluşturmak. Bunun hepsini yapıyorlar arkadaşlar. Medreseler Esas itibariyle ilk kurulduğunda biliyorsunuz fıkıh okutulan hukukçu yetiştirmek için kuruluyorlar. Evet medresenin çok fonksiyonu var. Batınlara karşı kuruluyor. Ondan sonra Türklerin okuma yazma öğrenmesine vesile oluyor. Şu Türkler onları okuyorlar. Meşhurluktu tartışma. Nizamül mülk devleti örgütlerken adı da çok yatırsanız nizamül mülk devletin düzeni demek. Yani devlete düzen veriyor. Meşhurdur işte, Şiğ şey, nedir onlarda? Katip muhasebe sınıfını kuruyor. E tabi muhasebe sınıfında ne lazım? Matematik bile. Katip sınıfına ne yazdı? Okuma yazma bilen, yazı yazıyorlar. Hepsini yırandı. Bir tane şey, uz generali ordu geri, çöküyor kılıcını, basıyor şeyi divanı askerleriyle. Niye birini göndermiş? Bunu da divan alıp almamışlar. Nizamın kabirini görüyor. ki, niye kızıyorsun diye. Benim gönderdiğim adamı niye almadınız? Alırız diye gelsin bak. Bir matematik soruyor ona. Onu ya. <gülüyor> <gülüyor> Yaz bir şey. Kardeşim diyor. divan, demir bilmiyor adam. Bak gelana mı bilmiyor. Divan dediğim, <gülüyor> vazife dediğim. bir yetenek ister diyor. Yok. E ne yapacağız diyor o zaman diyor. Bizim devleti biz kurduk diyor. Bak çok entesan bir tabir diyor. Devleti biz kurduk. Sen herkese onu İranlara veriyorsun diyor. Faslara veriyorsun diyor. Kardeşim ben Fars olduğum için Farsları vermiyorum ki yetenek bu. E ne yapacağız? Çok entesan bir şey Deniz Hanım, Oğuzları eğiteceğiz diyor. Oğuzları eğiteceğiz diyor, o zaman eğittikten sonra onlara vereceğiz diyor. Bizi şeyde siyasi davranıyor var ve bunu yapıyorlar. Dolayısıyla medreselerde arkadaşlar ee, ilk kurulduğu açıdan baktığımızda tam bir şeydir. Müdde senin da söyleyeyim bakın 150 165'te müdde seneler kuruluş. İkadedin. 10 yıl sonra müdde kuruyorlar, kılıyorlar. Nizami halife şey kurduğu için nizamli. Her tarafta nizami müdde seni var. Bir Türk koleji gibi. Her tarafta bir Bağdat nizamyesi merkezde olmaksa hizmet gibi yok. İyi hizmet olmak lazım. <gülüyor> zaten ben e, dikkat edin. geçen dün anlattığım 165 kazalınız ama baş modeli soruyor 1090. Yani kaç yıl sonra? 205. 25 yıl. Şimdi böyle yazılar var ha. Efendim kazadan sonra medeseler bitti. Ulan yoktu ki zaten öncesi. 25 yıl. böyle yazılar <gülüyor> var ya. Evet. Ha. Kazadan sonra. Yani Osman Gazi'de sonra Osman Bey bitmiş. Yani dur da. Gazali üçüncü ya da dördüncü şey baş hoca. Yani daha yeni kurulmuş zaten, ne bitiyor, ne başladı ki ne bitsin. Buna çok saçma satan şeyleri, kurulucuya çok dikkat etmek lazım. Şimdi medya senelinde ne yapıyorlar bakın arkadaşlar. Önce dedik, siyasi birliği sağlıyorlar. Siyasi birliği güçlü bir burokratik devlet kurarak, merkez çevre anlayışına göre güçlü bir burokratik devlet kurarak sağlıyorlar. Devleti, burokrasını kurduktan sonra iktisadi örgütlenme yapıyorlar. Bütün o iktisadilik yapıları inşa ediyorlar. İşte o nizanı bunlar uzun uzun anlatır. Toplumsal örgütlenmeyi sıra geldiğinde, toplumsal içtimai ve fikri şeye geldiğinde sıra çok entesan bir şey yapıyorlar. Diyorlar ki bir kere şu mezhepleri bu bölünmüşlüğü gidermemiz lazım. Bölünmüşlüğü nasıl giderilir? Herkes farklı bir dil kurulmuş. Ortak bir dil yaratmak gerek. Ortak bir dil nasıl yaratılır? Eğitimle yaratılır arkadaşlar. Bir milletin ortak dili eğitimle yaratılır. Yani Edirne'deki adam ile Hakkari'deki, Trabzon'daki adamla Muğla'daki aynı matematik kitabını okursa aynı türlü işlem yapmayı öğrenir. Aynı tarih bunu okursa aynı tarih perspektifine sahip olur filan böyle. Dolayısıyla medreselerin yaptığı bu. Medreselerde bu adamlar ortak bir dili, dolayısıyla ortak bir aklı inşa edecek yapıyor kuruyor. Bak bir üçlerini zaten. Yeni zaten kurulduğunda arkadaşlar buharadan ulema yürüyüş yapıyor. Bir şey alıyorlar. Tabut içine hokka, merekke, kağıdı koyuyorlar. Üstüne de kulle nefsinin ve mert her nefes ölümü tadacaktır. Çünkü ilim öldü. Niye? Devlet el attı ilme. Bakın büyük bir tepki. Ben de tarih ilk defa böyle bir yürüyüştü Biraz haklılar. Niye? Diyorlar ki ilim eğer devletin kontrol olursa ilim adamları özellikle devlette özellikle gider, ilim adamları devlette görev alabilmek için ya çekerler. Doğruyu söylemezler. E, kısmen bu doğru. Ama öbür taraftan da büyük bir bölünmüşlük parçalanmışlık var. Adamlar bunu da çözmek zorundalar. Ne yapsınlar? E, bunu şu şekilde çözüyorlar. Medreseleri vakıf kurumu yaparak en azından manacılık özel yapıyorlar. Dolayısıyla biz de bütün eğitim kurumları manacılık özel. Devlet, o açıdan de iddial edemez Vakıf Kurumu'nun internesi vardı. Bu nizami medreselerinde de bu şekildedir. Şimdi medreselerde <gülüyor> Öğretilen ha Şunu söyleyeyim bakın medreseleri Kurarken çok entesan bir olay oluyor. Halette Şuradan Sünniler, Sünni mezhepler birbirlerine kavga ediyorlar. Hafilerle, Şafiler. Şafilerin bir burada medresesi var, Hanifeler de geçip karşısına başka bir medrese kuruyorlar. Hanifi medresesi, Hanifi fıkhını okutacaklar. Şafiler gidiyor akşam onu yıkıyor. <gülüyor> Hanifeler de gidiyor ondan kini yıkıyor. Gündüz yapıyorlar, gece yıkıyorlar. Gündüz yapıyorlar, gece yıkıyorlar. Olay, saçma sapan bir hale geliyor. Şafi medresesi müderresi, nizam-ı mükemmü mektup yazıyor. Günümse geldi bu. Gelmiş. Diyor ki, kardeşim sen Şafi değil misin? Nizam-ı Şafi biliyorsunuz. Niye bize yardım etmiyorsun? Bak bu hanefiler, halbuki sultan hanefi. Hatta ilk dönemde Tuğrul Bey, şey Alpaslan Şafii'lere biraz zulüm de ediyor yani. Cüveyni onun için şeye kaçıyor. Ee, Hacca gidiyor. Bir süre orada kalıyor. Ama geçici. Ee, daha doğrusu e, Alparslan değil <gülüyor> de kunduri var. Nizamülterece kunduri diye birisi şey ama tam kunduri biraz böyle hanefi Şafi'lere, diğer mezzetlere zulmet Zaten o kellesini alıyor Alparslan. Halka zulmettiği için, alimlere ve nizam getiriyor. O da ayrıntı da önemli. Şimdi, Nizam-ı çok güzel bir çağrı var. Diyor ki, biz medreseleri mezzetler için değil, ilim için kurduk. Bak şu ilim kavramını, bu şekildeki ilk kullanımıdır bizim gelenekte. Yani biz, medreselerde herhangi bir mezhebi yüceltmek, herhangi bir mezhebi desteklemek için değil, Bizatihi ilmi yüzeltmek ve ilmi desteklemek için kurduk. Oturun, ilim yapın, adamı asamını bozmayın. Ve Büyük bir toplantı yapıyor Bağdat'ta. Bütün fıkı fakirleri e, mezhep temsilini çağırıyor, Bunlara bunu dikte ediyor. Dikte ediyor, ne diyor? Ne denir? Bildiriyor. Dikte etmiyor. başka bir şey. Bunu tebliğ ediyor. <gülüyor> Arkadaşlar bizim derdimiz Halefilik, Şafilik filan falan değil. Nerede Şafi çoksa orada şafir medresesi kurusun, Nerede ihtiyaç var ama biz ilmi yüceltmek ve ilmi desteklemek için bunu yapıyoruz. Yoksa kimse bizden hani Sultan Hanifi'dir, Hanefi'ni destekleyecek. Vezir Şafi'dir, Şafi, öyle bir şey beklemez Bu çok önemli bir şey ve ondan sonra bir tartışmalar duruyor. Devletin siyasetsiz olmaz bu işler. Yani Siyaset olmadan hukuk hukurlayamaz. O için ben bir yazımı şöyle bitirmiştim. Siyaset bir milletin varlık duyuşudur. Yani felsefeden kopuk bir şey değil. O siyaset yapısı bir milletin er, şöyle nedir ona diye, kosmosla temasını da belirliyor. Eğer bir zamanın şafileri tutsa Allah bilir nasıl bir şekil alacak durum, değil mi? Bunu yapmıyor. Bu çok önemli bir şey. Evet. Şimdi <gülüyor> ee, şeyle Selçukluların bu medrese siyaseti aslında bir süre sonra o amaçladıkları birliği de sağlıyor. Ortak eğitimden çıkan insanlar, bir süre sonra ortak düşünmeye başlıyorlar, ortak terminolojiyle düşünmeye başlıyorlar, ortak bir akıl inşa ediliyor, bu ortak akım ortak bir deli kullanıyor, bir süre sonra bakıyorsunuz, mezhepler otomatik olarak salıyor. Yani o dört mezhep, saçıklardan gelir. İki sünni mezhep, itikadlı mezhep, onlardan geliyor. Böylece saray, cami, Medrese ve zaviye arasında bir ahengelatılıyor arkadaşlar. Saray, konak yani devlet mekanizması brokasin olduğu yer, cami zaten biliyoruz ibadet Medrese ilim öğrettiği ve zaviyet irfanın öğrettiği, bunlar birbirini tamamlayacak biçimde düşünülüyor. Bakın bu çok önemli çünkü e, bilgi anlayışını anlatırken göreceğiz. Gazali de bu yapı ayna var. Zaten Gazali bu yapının inşasında kafada bulunan bir adam. Gazali'nin bütün e, entelektüel bilgi anlayışında hepsinin geri var. Siyasetteyi var, caminin değeri var, medesinde, zaviyenin var. Onu e, göreceğiz inşallah elimizdeki yargı bürgü. Bir daha hiç Çatışma durumu ortadan kaldırılıyor. E, tabii çatışma hiç bitmez elbette derecesi, şiddeti düşünülüyor ve böylece bugün bizim bildiğimiz bütün formülasyonlar arkadaşlar <gülüyor> Selçuklar döneminde inşa ediliyor. Camiye gittiğimizde hani bize sonra yaratmıştı. Mezhebinle, efendim, itikadi mezhebin, fıkıh mezhebin, kaç peygamber var. Bütün o formülasyonlar bu dönemde yapılıyor. Ortak bir akıl yaratmak için üretiliyor bunlar. Çok ilginçtir arkadaşlar medreselerde, ister İran olsun, ister Osmanlı, Balkanlar olsun, ister daha sonra bu coğrafyada olsun, medreselerde okulan kitapların hepsi 11. yüzyıldan sonra, 12. yüzyıldan sonra yazılan metinlerdir. Yani ortak aklın ve ortak dilin ürettiği metinlerdir. Bu, Arap dilinde de böyledir, Belagat'ta, Nayif'de, Beyan'da, Bediî'de, Fıkıhta böyledir, Hadis'te böyledir, Tefsir'de, mesela öncesinde yazılmış, öncesine bir metin okutulmaz. Sıtaya daha sonra mı, şey, pazar şey ol saray ee, cami neresi? Saraya iktisat da katabilirsiniz. O ortak bir kontrol çünkü orada ca, şeyin de, ulama'nın da rolü var, ilmi iktisap şeyini yapıyor. Yani pazarı da ayrı bir şey olarak mı sayalım diyorsun? Ha? Onu düşünmedim ya. Yani entelektüel tarafsından baktığım için yani, ona da bakmak lazım. Doğru söylüyorsun. O klasik Mezopotamya genelinde pazar çok önemli tabii ama burada kimin evet, kontrolü? Osmanlı da çünkü. O çok önemli. Yani, yani, yani artı, değeri, artı değeri artı değer kim kontrol edecek? E, düşünmedim açıkçası. E, Selçuklular bu işi nasıl yapıyor? Ne yaptılar. Bakmak lazım. Bilmiyorum. Ne dersem salladım şimdi. Hocalar genelde sallıyorlar. Nasıl olsa bilmiyecem <gülüyor> <gülüyor> artık. <kadar> ilim, <gülüyor> i̇lim, İlim, İlim yerde bitiyor canım. Yani her şey birlikte kalmış mı? Mehmet Genç öyle değil. Mehmet Genç Hoca'nın toplumlarına kapılır Mehmet. Yani bildiğim şeyleri anlatsa bile hocamdır. Gideriz dinleriz. Zevk. Hocayı büyük adam görüyoruz yani. Şimdi çok nazik bir adam. Konuşuyor, ilim bitti diyor bana ben. Tamam bitti. ilim bitti diyor. Şimdi ulema konuşsun. Bitti bitti. ulema. <gülüyor> <gülüyor> i̇lim bu kadar abi. Orada ilim durdu. Bilmiyorum, bakmadım. Bakmak lazım. Yani o, ya, kitap var mı acaba? Selçuklu Zadi. Olsa bilirdim ben, Şey derliğinde bir toplandı da, <gülüyor> bir yabancı bana bir şey sordu, bir konu bilmiyorum dedi. Döndü bana, sen Türk değilsin. dedi. <gülüyor> <gülüyor> Doğru. Niye bilmiyorum. Bir Türk'e en ağır gelen şey bilmiyorum demekmiş. <gülüyor> evet. En fazla şöyle der bir Türkçe. Bilmiyorum ama bir bakayım. <gülüyor> <gülüyor> ya niye bakıyorsun kardeşim? Niye kendini hiç çıkartıyorsun? Sonra bilmiyorsa bilmiyorsun. <gülüyor> Hakikaten öyle ha. Bak deneyim. Ben ondan sonra uyandım, denedim. Bir şey soruyorsun ama Bilmiyorum demiyor. Ya anlatmaya başlıyor, saçmalıyor. Ya da e, bir bakayım şunu atıyor. Ya bak bakma ben sana vazife vermiyor musun? Aslan değilsin dedim, <gülüyor> Allah'ım. <gülüyor> Evet, bilmiyorum onu. Bakmak <gülüyor> lazım. <Evet. gülüyor> bir bakayım böyle. Bir bakayım. bakayım. Eşe olmasa biraz kurtaralım ya. Bir bakayım. Ee, efendim. Onu söyledim en son. Bütün felsefe, medrese metinleri eğitimde kullandığımız hep bu yüzyıldan sonra yazılıyor. Bu çok ilginç bir şey. Yani bu bizim bütün anlattıklarımızı doğrulayan en temel ilginç. Hiçbir zaman şey okutmazlar. Ee, medya önce yazılmış bir fıkıh kitabı, medya önce yazılmış bir ne zaman okuturlar bak okuturlar ne zaman bu yüzyıldan sonra yaşamış bir şahri onu şer edip o günün diline göre tadil update etmişler. Bak çok <gülüyor> ilginç bir şey. Çok güzel örnekler var bunların alakalı çok güzel örnekler var. Fıkıhta da astronomide de ben tabii astronomide matematik bilimlerde birkaç örnek tespit etmiştim. Evet sonraki sonrakiler ayrımı da bu tarihten sonuç. Ne? sonrakiler... Tabii, tarihten... müteakirin, müteakirin evet. ayrımı, evet. doğru. Bu, bu tarihten sonra. Çünkü çok e, farklı bir yapı ortaya çıkıyor. Düşünün evet. bakın, Luhar'daki bir alimle, Kahre'deki bir alim aynı dili kullanmaya başlıyor. Aynı dili kullanıyor, aynı terminolojiyi kullanıyor. Olaylara aynı bakıyor. Niye bu medresel nesiller arası ortak bir dilin, ortak bir aklın, ...aktarımını sağlıyor. Sadece çağdaşlar içinde değil. Yani öğretileri böyle yetişiyorlar. Ve bu tabii bir tarafıyla da... ...hızlı dönüşümlere engelleşiyor, gelenek oluşuyor. O geleneğin içerisinde insanlar artık düşünmeye başlıyorlar. Çok radikal dönüşümleri de... ...tabii bu engelli yok, ister istemez. Toplumsal sürekliliği sağlıyor, entelektüel sürekliliği sağlıyor... ...fakat hızlı dönüşümlere de direniyor. Doğal olarak budur yani eğitim çünkü eğitim büyük oranda kişi üzerine kurulmaz. Eğitim mevcudun aktarımı ve öğretçiyi beliriciliğiniz üzerine kurulur. Doğal olarak bütün okullarda bu yapılır ve nitekim bu yapılıyor. Evet. Peki hocam. Aynı zamanda bu dönemde Kur'an tercüme faaliyetleri yok mu? Kur'an tercüme faaliyetleri bindedir. Çok güzel bir soru. Bindedir. Tam bindedir. Ve bunu Samaniler organize ediyorlar. Samani Nuh e, bin Mansur ee, Fasça'ya tercih etmek istiyor Kur'an'ı. Zaten bunların Hanefi olmasının nedeni de bu. Güzel bir soru sordu. E, Şafiler itiraz ediyor. Şafi fakirle diyor ki Kur'an'ı hiç başka bir yeri tercüme etmez Çünkü Şafilik biraz Arap milletçiliği içerir. Mesela İmam-ı göre bir yerde Arap varsa Arap olmayan imam olamaz. Ani bile olmazsa. Bir Arap olmayan birinin Arap bir kızla emnemesi caiz değildir. biliyorsunuz İmam-ı Sonraki şafilerin de bunu tabii işe yapıyorlar. Bu diyorlar ama ilk kurulduğunda biraz böyle arabi bir rengi vardır. Düşün Gazel şafi, ama Gazel bunu kabul etmez tabii. Ya Gazel çok mahkûl bir adam. Ya bütün o etnisiteye dayalı yorumları hepsini atıyor. Bu dil konusunda. Mesela Arapça. Aynen şu iki şöyle bir şey var. Hani tarzciyon alıyor. Tam dil Arapça, Meleklerin dili Farsça. Efendim şunlar böyle karışık kursuz tartışmalar var biliyorsun. biliyorsunuz. Kızarlık Allah aşkına yapmayın. Dil tarihsel bir hadisedir. Bizde dil yetimiği var. Biz dili tarihde üretiyoruz. Bir nice diller unutuldu, nice diller. Dil tarihsel bir şey, Arapça'da Türkçe'den hiçbir fark yok. Türkçe'nin mi hiçbir fark yok. Hangi dili alırsan al, bu historik, tarihsel, tarihsel. bir hadisedir. sadece Hz. Peygamber'in gelen vayi Arapça'da yok. Dilin kutsal dilleri meraklısı yok ve bir dilin türeyişini anlatıyor, bir tamamen diyorsun ki bu adam materyalist midir, empirist midir? Çok gerçekçi bir adam. Uçmuyor. <Gülüyor> Müthiştir bakın, daha önce de anlatmışımdır burada, siyaset teorisi mesela Gazali'nin. Değil mi? Hatırlıyorsunuz. Gazali'ye kadar siyaset teorisinin esas olan nedir? Aile. Aile kureş olacak. O klasik, bütün geleneklerde var. Seçilmiş bir aile olacak, o aile yönetecek. Gazali diyor ki, yönetimde köken değil, uygulama önemli. Hukuk önemli. adaleti kim? Adaleti mi? kim tesis ediyorsa, onun yönetim hakkıdır. Bütün sistemi değiştiriyor. Ne kadar geçecek şeyler var. Bak Kureyş mi kaldı? Nerede kureş? Kureyş meslemi yok ama hala bu kullanılıyor. Özel hükâlde. Şimdi hatta şey bile yapılıyor hocam. Osmanlı hükümdarlarının kureş kökenli olduğu İddialarını, ispat etmeni, bugün bugün yeni yani. Bugünü bırak, Osmanlılar da buna mecbur kalıyor. Ee. Osmanlılar da şecerede üretiyorlar. Eee. Tabii, o büyük bir şey ama Gazani bunu çözüyor. Çok gerçekçi bir adam, o anlamda söylüyorum. Şimdi bütün bunu yapıyor. Ve Gazani'nin rölünü son iki derste ele alacağız inşallah. Yani Gazani bu tabloyu nasıl okudu? Buradan neler çıkarttı, ne modeller çıkarttı? Kendi zindan, e, zihni inşasını bunu nasıl yaptı, bunu göreceğiz. Ama burada şunu unutmayalım. Vezali buradan e, özellikle eee şey e, 6 sene önce gitti. 1084 değil mi? 1084'te eee gidiyor diyor Nizami <gülüyor> Nizamiye 6 yıl mümkün eee meclisine devamlı e, baş müdiresi oluyor. 1092'de ne oldu? Nizamülük öldürüldü. Değil mi? Bin doksan yani, öldürüldü. Üç ay sonra da öldürüldü. Kim öldürdü? Batın, bu Ecik. Bu Ecik. Batiniler. Az yani. Batiniler öldürdüler. İkisini de. Kaç yaşındayım? Nizam, Kim? Yani orada ortalama biliyorsunuz altmışı geçti. Alt falan. Gazar'dan Gazar'dan büyük. büyük. Gazaneden büyük. Öldürülüyor. Ve Gazali şunu fark ediyor ki Gazali tabi Selçuklulara büyük bir bağlılıkla bağlı Sünni İslam birliğine yani Ehli Sünnet ve Cemaat'in birliğini onların şahsında görüyor ve onlara büyük entelektüel destek veriyor malum yazdığı kitaplardan bunu biliyoruz. Ve Gazali çok ilginç bir şekilde hep Abbasi halifesiyle çalışıyor. O da örgütleniyor. Yani. Fütüvvetçilik fütüvvetçilik tabi. Yani Abbasi hükümdar diyor ki şey halifesi şu konuda bir kitap yazıyor. Ama tabii Gazayi çok dürüst vardı. Böyle emir ettiği diyeceği hemen çadakalem yazmıyor bizim insanın. Oturuyor araştırıyor, bunu nasıl yazdığını anlatır hep. Kendisinden nasıl nasip istekte bulundu ve kendisi ne yaptı? Halife diyor ya biraz acele etsene. Böyle aceleyle olmaz bu işte. Bakacağız, edeceğiz, çalışacağız, araştıracağız. Hakikati yazacağız öyle sallama olmaz bu Fakat 1092'de iki tane büyük adam gidince sacaya bozuluyor. Değil mi? Yenişşah. Nizamlı Gazali İkisi gitti. E, cumar namazı cahizliyle artık. Biliyorsun cumar namazı esas olan üç kılıcı bir araya koyup bir çadır oluşturmaktır. İki kişi kılamaz. Gitti ikisi tek kalınca Gazali artık bu işin siyasi olarak bittiğini kabul ediyor. Siyasi <gülüyor> e, proje bitti diyor. Şimdi buraya çok dikkat etmek lazım. Gerçeklik, insanın bir gazal gibi projesi olan bir insan için mi önemli? Neye geçiyor? İlmi tarafına geçiyor. Bu işi artık ilmi olarak yapacağız. Yani Sünni İslam Birliği'ni e, siyasi tedbirler değil, ilmi tedbirlerle yapacağız diyor. Gazali'nin macerası biliyorsun, esas burada başlar. Buraya kadar devletin, bu mekanizmanın bir parçasıdır. Güçlü bir parçasıdır, önemli bir parçasıdır, ideolojik destekleyicisidir. Biraz bir birsel çok da devlet düşünüyorlar bu zamana kadar. Ama bundan sonra devletin değil bir tür ümmetin düşünürüne. Bu burayı burayı tabii dikkat alacak. Doğru İslam'ın düşünür haline gelecek. E ve o yazdığı eserleri hatırlayın 1094 makası, 1095 Tahafut ondan sonra yazdığı işte İhyalar ve diğer eserler hep bu konu olacak. Bütün bir, bir, sadece yaşadığı dönem için değil, daha sonraki dönemi de Mesela kıstaslı müstakimi okuduğunuz zaman bunu görüyorsunuz Orada batınlilere öyle bir cevap yazıyor ki sadece o gün için geçerli değil, her dönem için geçerli İşin teorik zeminine hitap ediyor Nerede batınlilik vardı, bugün için de geçerli o bu tartışmalar Bunu e, artık bu tarihten sonra yapıyor yani Özellikle o dörce yazdığı batınlilik kitapları da var tabii. Ve siyah ilmi şeye Geçiyor gazaleşi şey olarak. Evet. Haşlılar şu anda Kudüs'te değiller mi? Haşlılar Kudüs'te değil. Tabii ya. Haşlılar Kudüs'te. Haşlılarla Fatimiler Engelleyemiyorlar mı? İşte bölük parçuklukta engelleyemiyorsun. Haşlılarla Fatimileri ve Hasan Sabah'ın Direkt bir ortaklığı var mı? Bu tür rivayetler var. Bu doğru değil. Bu doğru değil. Şimdi Haşlılar Buraları ele geçiriyorlar. Doğru. On da işte o güçlenmelerin verdiği bir şey. Hatta şey bile der. Bu Muhammed Ali Cabili var, Faslı Şimdi hanımlar var. bir edip mi silin bozuluyor. Mesela Gazali hain olarak görür. Evet. Hiçbir şey yapmadı der. E, Kudüs için. Kardeşim Kudüs için niye yapsın? adam devlet siyasetine göre davranıyor. Kim <gülüyor> şey yapar mı? Fatimiler burada dördüncü Kudüs için ne konuşacaksın? Alparslan e, şey nedir onun adı? Diyojen ordusuyla geldiğinde Malazgirt'de Alparslan nerede? Kayra'yı <gülüyor> etmeye gidiyor. Tam Filistin'de şurada Haber alınca ne yapıyor? Çok ilginçtir ya çok Gözü pek bir adam esas orduyu bakıyor burada Kendisi Hızlı bir şekilde Manazgirt'e geliyor Arkasında karşında 300 bin kişilik ordu var Senin esas ordun burada. Hemen haber şey yapıyorlar, 60 bin kişili ordu toplanıyor. Bu o askerin çoğu nizami binet değil. Çünkü o dönemde biliyorsunuz daha önce söyledi, 12 bin kişili büyük ordular var. 3-3 kurulur, 3 merkez ordusudur, halifenin sultanın etrafındadır. 3, 3 bunun dışında ordu beslemek sürekli ordu beslemek mümkün değil. O toplanan orda daha çok savaş esnasında toplanır, savaş bizi doğurur. Nasıl besleyeceksin o kadar? 300 bin kişilik orduyu besleyebilir misin? Bir de maceracılar var, dervişler var, hanimet var şimdi şunda Cihad ilan edildiğinde işsiz güç uzatmak çekiyor, kılıcını Tabii. Şimdi şey geliyor Alparslan uyar, orda burada, 12 bin kişilik ordu. Fatihlere karşı Bütün etraftan valiler, şunlar bunlar Asker gönderiyor. oradaki bütün kabileler. Araplar, Kürtler, Türkler, niçin ne varsa, bütün kabileler... Çünkü bu İslam Savaşı yani şey değil. Ermeniler ki. var mı hocam bah, Anadolu'da yani, Var. Anadolu'da 10.000'lerde Ermeni var. Alparslan'ın oluşunda Ermeni yaptılar. Siz bilmiyorsunuz bunu, büyük miktarda bir Ermeni olduğunu zannetmiyorsunuz. Ya savaşı, şeyle, bu Manasakit Meydan Muhalebesi'ni güçle kazanmıyorlar ki, akılla kazanıyorlar. Ne yapıyor mesela? Bir defa şeyle, Alparslan'ın tavrı çok etkili. Hani... Meşhur konuşması var ya, bu komutan yok, dedi. sultan yok, hepimiz askeriz, İslam için savaşacağız. Kefenini giyiyor, değil mi Eski Türk adetine göre atının kuyruğunu kesiyor, adam, adam, adam hala Türk. O, aslında onlar caiz değil, dinlençler ama o, tabii şey, bir şey demiyorlar. Adam ve ordu en geçiyor, demiyor ki siz savaşın, ben buradan anlayayım. izleyin, en öre geçiyor. O tabii büyük bir moral devri, ama daha önemlisi gönderdiği elçi. Çok zeki adam. Bizans ordusunda neler kim var o dönemde? Peçenekler. Peçenekler, Kıpçak. Kumanlar, değil mi? Yok, Kuman, yok. Peçenek ve Kumanlar var. Bunlar Oğuz. Şimdi etraf, şey, Dürz'ün sarayını topladılar. Peçenek komutanlar, Kuman komutanlarla bunlar konuşuyorlar. Ee, dillerini bilmiyor ki şey Bizanslılar. Bir bakıyorlar ki kardeş mi? Oğuzlar var ya çok acayip bir Giderken elçi ne yapıyor? Bir ok ve bir de tuz bırakıyor masaya. Oğuz sembolleridir bunlar. Ok bir de Oğuzluğa delalet eder çünkü okuz. Ok. Tuz dostluğa delalet. Tuz bozulmaz ya. Mesaj alıyorlar. Ve savaşın en sert zamanında bütün şeyler, kumandalar, peşine, <gülüyor> karşılarına <mı> geçiyor. <gülüyor> öyle gidiyoruz, tabii öyle, tam iman bir Arkadaşlar madde olmadan mana olmaz. Böyle Allah Allah diye geldi, geçti, geç Osman. Öyle geçersin de duvara çarparsın. <gülüyor> öyle olmaz öyle. Tedbirini alacaksın. Ben hep örnek vereyim arkadaşlara. Hiçbir İslam ordusu savaşa giderken melekleri, şehitleri dikkate alarak savaş planı yapmaz. Salak olursun o zaman, Tedbir alacaksın, güçlü olacaksın tabi. Yani düşünsene sağ taraftan melekler saldıracak, yukarıdan çiğnitler gelecek, öbür <gülüyor> taraftan oflar gelecek. <gülüyor> Tedbirini alacaksın, çok zeki adamlar. Ve, e, Oğuzların, Oğuzların bir bözeni var, ben onu daha önce arkadaşlara anlattım. Bütün dünya tarihindeki bu tarihte, hem orada Oğuz birlikleri var, en üstte. Bizans'ta Gürcü Devleti'nde en büyük Gürcü Devleti'ni de Oğuzlar kuruyor ve onlar yıkıyor. Niye? Selçuklularla burada bir savaşta bir bakıyorlar ki 20 bin kişilik Oğuz Birliği var. Şeyde ee, Gürcü Devleti'nde bir bakıyorlar, kardeşlerimiz bunları hadi geçelim bu tarafa. <gülüyor> İlk çöküyor. Nedir özellikleri? Yani o, Türkler büyük savaşçı milletine falan tek başına yetmez o bile. Değerler belli bir yere kadar. Oğuzların Coğrafiden dolayı kazandıkları özellik, at son hızla giderken elini bırakıp şiinden sadağından okucu atıp hedef fırlat tek et. Bunu da doğuştan getirmiyorlar. Coğrafya sağlıyor. Avcı adam ya, bütün mine yerleşmiş bunlar hala koşuyor. <gülüyor> Onun için her taraf düşünsenize 5 bin atlı, 10.000 bin atlı koşarak ok atıyor. o katıyor. O dönem füzesi bunlar ya karşı tarafı hareket ettirmezler ya. Her bir tarafta var. İngilizce'de bir oğuz o birlikte de var. Bir de at. At çok önemlidir arkadaşlar. Ben soruyorum milliyetçi arkadaşlara. Niye biz 1200'den sonra burada büyük imparatoru kuramadık? 1170'den sonra? Attık. Hayır efendim, terk ettik o coğrafyayı. Moğol'da kaldı, Moğol'dan kurdu. <gülüyor> Niye Moğol'dan kurdu? Çünkü at var. 30 at var şeyde Orta Aslı'da, o tarihte. Oturmayan insan yok be. Doğal. Paralamıyorsun ki. Sorun. Tabii Ve çok özel atlı oldu. Özel, özel atlı oldu. Tabii. E başka bir şey yok ki. At Türk delici attan inmiyor. İnmeye gerekiyor. Coğrafya at oğlu. Üstünü boz. Ya o inanılmazdı. Ya bak Atilla Evet. <gülüyor> <gülüyor> Macaristan'da değil mi? <gülüyor> ne yapıyor biliyor musun? Bırakıyor burayı, tekrar burayı fethetmeye gidiyor. Niye? At yok. Burada nerede at yetiştireceğiz, Macaristan at yetiştirmeye çok uygun bir yer, Hungarya bak, Hungarya değil mi İngilizce'de, Hun bölgesi, burayı niye at seçiyor, at yetiştirmek için, yetmiyor çünkü çok savaş yapıyor, geriye gidiyor, burayı fethetmeye çalışıyor tekrar, evet, Osmanlılar da aynı sıkıntıyla karşılaşıyor, Orta Anadolu at çiftliğidir bizde, Karaman bölgesi, at çiftliğidir. At olmadan var mu hocam, yani maddi şey olmadan, at olmadan neyle gideceksin sen Allah Allah diye geç, neye gidiyorsun? Çok zeki insanlar bakın, maddi şartları tahli edemeyen insanlar başarılı olamazlar, tek başına maneviyat yetmez. Ha şunu da kabul etmek lazım, maneviyat olmayan bir ortası maddi şartlarla Moğollar gibi olur, yakıp yıkar, bir, bir merhameti olmaz yani. Buna çok dikkat etmek lazım, evet. Nereden nereye geçtik? ben ballatı kaybettim. Afganistan'da. Hayır, şeyden gelmiştir. o bin yılında Kur'an Farsça'dır orada. Eee ne Allah gözü altop internet. Bu Kur'an'a geldi. Eee Nuh bin ne dedim? Nuh bin. Mesut. Mesut diye. Nasıl? Kavsur'da. Saman. Büyük bir heyet topluyor. Heyette kimler var? İnanamazsınız. i̇bn Sina var. <gülüyor> 1037'dir i̇bn Sina. <gülüyor> Ve Kutat Yusuf Hasacip var. Kutat Büyük yazar. Büyük bir toplanıyor. Tartışıyorlar. i̇bn Sina çünkü bir Hanefi Kadısı. Tabi. İran'da değil mi acaba? Samaniler. Tabi İran'da. Samaniler. Bu bölgede. Gazetleri <gülüyor> sermez. Onlardan kaçıyor. Burada bir yavru var. Burada i̇bn Sina var. Burada da Kutcusu Yusuf Hasacip var. Üç büyük adam. Karakıl'a yönlüyor ki tercüme edilir bütün fakirliler, hanefi fakirli. Onun için hepsi hanefi oluyorlar zaten ve Kur'an-ı Kerim Türkçe'yi aynı tarihte tercüme ediyor. Eşit, eş aynı, aynı tarihte eş zamanlı. Büyük ihtimalle günümüze gelen Kur'an tercümesinin Yusuf Asacim'in yaptığı söyleniyor. Bir rivayete göre. Hem Farsça tercüme ediliyor hem de Türkçe'yelik. Tabii. Hikayesi bu. Yani tabii ki tab tab tab anlaşıyorlar mı hocam? Yani anlaşıyorlar. Anlaşıyorlar şeye karşı. Şahiflere karşı anlaşıyorlar. Günümüz yayınlandı biliyorsunuz bu Kur'an tercümesi günümüze geldi ve çok ilginçtir. Öyle bir tercüme ki arkadaşlar tansma kadar bütün tercümeden aynıdır, sabit form, hiç değiştirmezler. Mesela burada tercüme ederken cehenneme tamu dermiştir, cenneti uçma dermiştir. İkinci Mahmud derimde tercüme edilen Kur'an da, da aynıdır. Niye sabit değiştirmezler? yanında Ahmet Topaloğlu. Çaykara'lı hemşirim. Zaten ne yapıyorsa Trabzon'dur. Bekir Topaloğlu'nun kardeşi iyi bir Türkçecidir o tensin meslekti. He. Başka sorusu var mı arkadaşlar? Buyur üstadım. Can yani bu dıkkak ismi şu anda kullanılmıyor. Yok. T Torun ve Çaribeyli'lerisi kullanmıyor. Ne bu dıkkak kullanmamış. Bilmiyorum. O yani unut kayraklarda sadece geçiyor. Müslüman olmadı zaten o. Evet. Selçuk, Müslüman mı değil mi? mi tartışmalı. Selçuk salcı, kayıtçı demek. Sal, sal var ya oradan gelir. Ama Tuğrul ve Çağrı kullanılıyor. Çağrı da uzun zaman kullanılmadı. Tuğrul kullanıldığı tarihte Çağrı Bey, ilginç bir şekilde biz de Türk tarihinde iki tane böyle üç tane abi kardeş vardır böyle eş çalışıp birbirlerini yok etmeden devlet bir göklüklerdeki ne ee, bilmem ne, Şimdi ismini hatırlamıyorum ben. Tan, ha? Tan yukuk. Büyü turu ve çağın öbürü Sultan Orhan'la, Orhan, Orhan Gazi'yle e, Alaaddin Bey, kardeş. İşte Alaaddin Bey'i kabul etmiyorsun saltanatı. abi sen diyor Devlet yönet ordu başında, ben de bürokrasiyi idare edeyim. Yani hiç birbirlerine dokunmadan bunu yapıyorlar. Sonra istifa ediyor zaten Alaaddin Bey. Ben bu milleti yönetmeye layık değilim diyor. Çok ontesan bir olay oluyor. Bırakıyor. Çağrı Bey hiçbir zaman abisiyle takışmıyor. Hiçbir zaman. Hep ordu komutanı o. Ama devleti Turbi Bey'i yönetiyor. Çok vahi bir adam. Başka sorusu olan arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz felsefi konu olmayınca arkadaşların neşesi yerinde, gözle çakmak çakmak. Almadık yani diyorlar, ya. yani. diyorlar ya. Pür dikkat dinliyor. Pür dikkat dinliyor. Ama bilim sanatı yönete bak. İşi anlatıyorsun, herkes yayıyor diyor ama siyasete girdiğinde, <gülüyor> yani dini, itikadil konuya güncel gir deyince, herkes ulema <gülüyor> kesiliyor. Vallahi ya, en güzel fikri o zaman geliyor. Lan öbürünün de fikri yok mu senin? Ben en tasarlı, ben öyle olmuyor. Ben de takılırım öyle onlara. Burada da güzel, bana heyecanı, ilk defa heyecanı hissettim. Sus, <gülüyor> biraz sonra bir bir sonraki derslerle bakacağız. Durun. Şimdi ısıttım Sövcük sizi şu an. Seviyemiz en büyüğü Estağfurullah. Seviye bizim bir kere. Estağfurullah. Hadi bakalım. Ara verelim arkadaşlar. O yani diyor ki en azından özelliklerini insanlar bakmadı mı? Ben söyleyeyim böyle bir kartı şimdi bana koyun. Tamam şapaldılar da bunu direktin kadar kaçıyor gitti şapaldı. Tamam Allah şaka yap.